Merhaba, Aydın Yılmazköy'de jeotermal varlıklara elektrik üretmek amacıyla enerji santrali kurmak isteyen Kiptaş Holding'e ait Maren Enerji AŞ 21 Eylül gecesinde 150 civarında zeytin ağacını kesti. Santralin inşa edilmek istendiği sahanın köyden uzakta olmasına rağmen köylüler kesimi fark ederek ağaçları kurtarmak için zeytinliğe gittiler. Şirket çalışanları köylülerin gelmesi üzerine kestikleri zeytinleri kamyonlara yükleyerek alandan kaçırdı. Hızla olay yerine ulaşan yerel medya, oluşan karışıklıkta şirket çalışanlarının unuttuğu kesik zeytinlerden kalan parçaları ellerinde tutan köylüleri haber olarak ajanslara geçti. Olayın açıklığına rağmen inşaat çalışmalarına devam eden şirket köylülerin endişe kaynağı. Zira bu kesim ilk vakka değil. Şirket çalışmaları başlamadan önce sahada 700 civarında zeytin olduğunu belirten köylüler, ağaçların 50 yıldan daha yaşlı olduğunu ifade ediyorlar. Şirketin kesiminin yasak olduğu zeytinleri yok etme yöntemi de ilginç önce dalları kesilen ağaçlar kurumuş izlenimi verilerek kökleniyor. Sahada halen 100 civarında dalları tamamen budanmış zeytin bulunuyor. Köylüler şirketin kalan zeytinleri de keseceğine emin. Öte yandan Yılmaz Köyü'e 10 kilometre mesafede bulunan bir başka jeotermal elektrik santralinin etkilerini gören ve inşa çalışmalarında dahi çıkarttığı kükürt gibi zehirli gazların etkilerini yaşayan Yılmaz köylüler jeotermal enerji santraline karşı mücadeleye başlamış durumda. Yenilenebilir enerji olarak kabul edilmesi nedeniyle ÇED'den muaf tutulan proje için bin imza topladıktan sonra dava açan Yılmaz köyler davalarını kazandılar. Dava sonucuna göre Yılmazköy'de Jeotermal Enerji Santrali kurmak isteyen şirket ÇED raporu hazırlamak zorunda. Dünyada sadece 24 yerde yaşam alanı tespit edilen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Ağaç faresi veya diğer adıyla 7 uyurlar için Türk Koruma Eylem Planı hazırlandı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü'nün çalışmasıyla hazırlanan planda doğal yaşam alanlarını neredeyse kaybetmiş. Bu kemirgen türünün korunmasına yönelik tedbirlerin geliştirilmesi, türün bölge halkına tanıtılması ve üreme periyotlarının izlenmesi hedefleniyor. Proje kapsamında 7 uyurların yaşam alanları, güncel dağılımı ve türe yönelik tehditler tespit edildi. Ayrıca bahar ve yaz ayları süresince gerçekleştirilen arazi çalışmalarıyla Edirne ve Tekirdağ'da da bireyler bulundu. Çalışılan arazilerde canlı yakalama tuzakları ve fotokapanlar kullanılarak türün doğal ortamlarında fotoğrafları çekildi ve davranışlarına yönelik bilgiler edinildi. Arazi çalışmaları sonucu 5'i yeni alan olmak üzere 7 yerde 10 yer 7 uyuru gözlemlendi. Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim üyesi ve proje koordinatörü Yardımcı Doçent Doktor Beytullah Özkan, koruma altında olan kemirici türünün dünyadaki 24 alanından 11'inin Trakya bölgesinde olduğunu belirtti. Bu farelerin yaşam alanlarını korumak ve popülasyonlarının artmasını sağlamak için çalışma yaptıklarını anlatan Özkan, yaşam alanları insanlar tarafından istila edilen, hızla bozulan, yok edilen bu türün korunması için uzun süreli sürdürülebilir bilimsel çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Yer yedi uyurlarının bitki, meyve, tohum, böcek ve böcek larvalarıyla beslendiğini Aktaran Özkan, türün tarım içinde faydalı olduğunu vurguladı. Yaşadıkları alanlar insanlar tarafından yok edilen bu türün yaşam alanlarının korunması için uzun sürede sürdürülebilir bilimsel çalışmalara gerek olduğunu ifade eden Özkan, tür için yeni yaşam alanlarının araştırılması gerektiğini belirtti. Türün korunması için vatandaşların da bilgilendirilmesi gerektiğini aktaran Özkan şunları söyledi. Yerel halkı bilgilendirici ve eğitici faaliyetler yapılmalı. Elimizdeki bilgilerin vatandaşlarla paylaşılması türün geleceği açısından çok önemli. Geri dönüşsüz tahribi uğramış yaşam alanlarında sıkışan yer yedi uyurları bilinen uygun alanlara taşınabilir. Türün barınmasına ve üremesine destek olarak ağaç kutu yuvalar yapılabilir. Proje yerel halka yönelik bilgilendirme faaliyetleri bilgiyi yaymaya yönelik poster broşür web sitesi hazırlanması gibi faaliyetlerle devam edecek. Ekolojik yaşama giriş eğitimleri Arhavi ve Kayseri'de düzenlenecek. Yaşamını dönüştürmek isteyenlere günlük yaşamlarından başlayarak atacakları adımları gösterme amacıyla hazırlanan Ekolojik Yaşama Giriş Eğitimi Heinrich Stiftung Derneği desteğiyle 17-18 Ekim'de Arhavi'de, 21-22 Ekim'de ise Kayseri'de düzenleniyor. Gezegenin sınırlarını zorlamadan doğaya ve insana öncelikle de kendimize saygılı bir yaşam, doğanın kurallarını kavrarsak ve günümüzü ekolojik farkındalıkla yaşarsak mümkün. Bu amaçla her günümüzü bugün olduğundan bir nebze daha ekolojik hale nasıl getiririz sorusunu ele alıyor Buğday Derneği basın açıklamasında. Bu konuda yıllardır arayıp bulduğumuz cevapları, geliştirilen çözümleri, deneyimlerden süzden bilgileri bir araya getirdik. Sonuçta ortaya ekolojik yaşama giriş eğitimi programı çıktı. Buğday Derneği'nin EEG eğitimi yaşamını dönüştürmek isteyenlere günlük yaşamlarından başlayarak atacakları adımları gösteriyor. Bu programda şikayet etmiyoruz, değişimi başkalarından beklemiyoruz, ekolojik sorumluluklarımızı havale etmiyoruz ve gelecekle ilgili umutlarımızı tazeliyoruz. Gezegenin sınırlarını zorlamadan doğaya ve insana öncelikle de kendimize saygılı bir yaşam doğanın kurallarını kavrarsak ve günümüzü ekolojik farkındalıkla yaşarsak mümkün diyorlar. Buday Derneği bu eğitiminde ve eğitimin içeriği şu başlıklardan oluşuyor. Ekolojik yaşamın temelleri türetici olmak, ihtiyaçlarını yeniden tanımlamak, güvenilir gerçek gıda, çöpü azaltmak, kompost, zehirsiz temizlik, zehirsiz kozmetik, sağlık, ekolojik dönüşüm, ekolojik yaşama giriş eğitimleri herkes için ücretsiz. Ancak kontenjan kısıtlı olduğu için kayıt yaptırmak gerekiyor. Eğitimlerle ilgili ve tüm sorular için, öneriler için eğitim@buday.org adresine yazabilirsiniz.